Haza Umresi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Kureyşliler arasında Hudeybi anlaşması imzalanır imzalanmaz Huza kabilesi Muhammed ile Beni Bekir kabilesi de Kureyşlilerle bir ittifaka girmişlerdi. Kureyş ile Muhammed aleyhissalath ve selam arasındaki ilişkiler sağlamlaşmıştı. Her iki taraf da birbirinden emin halde ediler. Kureyş, Müslümanlar ile kendi arasında vukua gelen savaşlardan kaybettiklerini tekrar elde etmek için ticaretlerini geliştirmek, Resulullah da taşıdığı Risalet davetini bütün insanlığa ulaştırmaya, Arap yarımadasına İslam devletini iyice güçlendirmeye, bu devletin çeşitli saldırılardan emin olabilmesi için gerekli sebepleri hazırlayıp çoğaltmaya yöneldi. Bunun için, Hayber'in siyasi ve askeri varlığını ortadan kaldırmış, Çeşitli devletlere hakim olabilecek şekilde devleti güçlendirmişti. Hudeybiye'den sonra iki yıl geçince Allah Resulü daha önce yapamadıkları umrenin kazasını yapmak için hazırlanmalarını ilan etti. Hudeybiye anlaşmasının gereğini yerine getirmek üzere yanlarında bir kılıcın dışında başka silah olmayan 2000 kişilik kervan ile yola çıktı. Fakat beklenmeyen bir komplo ile karşılaşma ihtimalini göz önünde bulunduran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 100 kişilik bir süvari birliğini Mekke hududuna girmemek kaydıyla gözetleyici olarak önden gönderdi. Giden Müslümanlar umre kazasını icra ettikten sonra Medine'ye geri döndüler. Onların tekrar Mekke'ye gelmeleriyle Mekke halkı gruplar halinde İslam'a girmeye başladılar. Halid bin Velid, Amr bin As... Kabe bekçisi olan Osman bin Talha, İslam'ı kabul ettiler. Bunların Müslüman olmasıyla, daha pek çok kimse İslam'ı kabul etti. Böylece Müslümanların Mekke'de gücü arttı. Kureyş saflarında da gevşemeler başladı.